e, Tabi e, siyasi haritalar da var, ancak e, biz siyasete bulaşmak istemiyoruz. Coğrafyayı siyasete alet etmek veya e, siyaseti coğrafyaya alet etmeyi ne yapıyoruz? E, Tasit etmiyoruz. Evet, e, evet çocuk bir dinle, bir dinle. Evet, evet dinliyoruz, artık. can kulağıyla dinliyoruz. Emni diğer malzememiz de bir adet yer küresi. Evet yer küresi. E, Tabi bütün evlerde yer küresi bulmak imkansız, o yüzden ne yapıyoruz?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 Fıkra şöyle, fıkram şöyle. Yani bana ait bir fıkra bu. Ben yazdım bu fıkrayı. <gülüyor> <Allahım> yarabbim, yarabbim. <gülüyor> evet, evet fıkra şöyle. Ya bir girebilsem fıkrayı anlatacağım. Aa fıkra... <gülüyor> evet, fıkra şöyle. Benim gibi bir coğrafya hocası, öğretmen de olur, coğrafya öğretmeni. Böyle işte öğrencilerine Avrupayı tanıtıyormuş, Avrupa'daki ülkeleri ve şehirleri e, tanıtıyormuş. Evet, demiş ki, bu demiş Frankfurt, bu demiş Hamburg, bu Münih, bu Züri, bu Paris, bu da peşte demiş. <gülüyor> bu da Ne <pe> <gülüyor> komik ya Allah yarım. Ya yani bu da peşte demiş. <gülüyor> Allah'ım Evet ne kadar komik değil mi? Bu da peşte demiş. Evet çok komik gerçekten. Böyle güzel bir fıkra ile başlamış olduk. Efendim Japonya'ya gelince arkadaşlar Japonya isminden de anlaşılacağı üzere Çin'in doğusunda, efendim Türkiye'nin uzak doğusunda, Amerika'nın hemen batı yanı başında, Kuala Lumpur'un güney kısmında, e, Madagaskar'a epey bir mesafede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 Ee, özellikle buraları dikkatle dinleyin çünkü sınavlarda buradan e, çok soru çıkar ÖSS, KPS, ÇBS, ABS bütün sınavlarda buradan sorular çıkmaktadır <gülüyor> sınavlarda en çok sorulan soru şudur arkadaşlar Efendim Japon yapıştırıcı neden çok iyi yapıştırmaktadır? Cevabı da şudur arkadaşlar Rivayete göre, rivayete göre Tarihin birinde çocuğum dinle çocuğum dinle Çocuğum kime diyorum? Kime diyorum ben ya bir dinleyin Evet Rivayete göre tarihin birinde iki tane Japon sokakta böyle yürürken Çarpışmışlar bunlar Ve yapışmışlar Bunlar birbirlerine yapışmışlar Birbirlerine öyle yapışmışlar ki bunlar Yıllarca bu Japonları kimse ne yapamamış Ayıramamış Evet kimse ayıramamış bunları Nasıl böyle Türk gibi kuvvetli deyimi var ee, Burada da Japon gibi yapıştı Japon gibi yapışkan e, Deyimini ortaya çıkarmış Bu yapışma olayı Ve o günden sonra da çok yapışkan özelliği olan maddelere Japon gibi yapıştı, Japon gibi yapıştırıcı, efendim kısaca Japon yapıştırıcı denmiş. Denmiş. Mesela efendim Çin yapıştırıcıları da vardır fakat kalitesizdir bunlar. Tükürük bilen bunlardan ne yapar daha iyi yapıştırır. O yüzden Çin yapıştırıcıları kimse ne yapmaz e, kullanmaz. O yüzden sağlık vermiyoruz. E, vermiyoruz. Evet. Evet. Arkadaşlar e, Japonya'nın geçim kaynaklarına gelince e, burayı not alalım üniversite sınavlarında çok çıkar ÖSS KPSS TYT AYT ne varsa buradan soruna <gülüyor> Geçim kaynaklarına gelince e, Japonya'da Japon balıkçılığı ve depremciliği çok gelişmiştir. Bugün dünyanın bütün akvaryumlarında Japon balıkları kullanılmaktadır. Japonya'dan gelmektedir bu balıklar. Bunu fırsat veren Çinliler de kendi balıklarını Japon balığı diye satmaktadırlar. Niye? Çünkü Japon balıklarıyla Çin balıkları Aynı Japonlarla Çinliler gibi birbirlerine çok benzemektedirler. kim ayırt edemediği için bunlar böyle böyle bir milleti kazıklama yoluna düştük. Ancak Çin balıkları çok e, kalitesiz olduğundan iki günde bu balıklar akvaryumda ölmektedir. Evet o yüzden e, şey yapmayalım. Evet. Efendim Japonya ile Türkiye'mizin ilişkilerine gelince... E, ee, ki buradan kesin soru çıkar e, arkadaşlar e, dikkatle e, kaydedelim Japonya'dan e, Japon balığı Japon yapıştırıcı ve kung fu dersleri neyin alırız Japonlara tahıl buğda arpa mercimek ve depremi önceden haber veren muhabbet kuşları ihraç eder Evet neymiş depremi önceden haber veren muhabbet kuşları ihraç edermişiz buraya. Arkadaşlar bu arada yeri gelmişken e, bir şeyi arz etmek istiyorum. E, sizin de bildiğiniz gibi ülkemizde hemen her ilde e, Japon pazarı bulunmaktadır. Ancak e, ne hikmetse bu Japon pazarlarında bir tane bile Japon e, ne yapmaktadır bulunmamaktadır. Oysa Trabzon'da ve İstanbul Laleli'de e, Rus pazarlarında bol bol Rus e, bulunmaktadır. E, bunu da artı parantez olarak e, söylemekte fayda arz ediyoruz. Yani niye Japon pazarında Japon bulunmuyor. Japon pazarında niye Türkler <gülüyor> pazarda çalışıyor. Bu da ayrı bir e, mevzudur bunu paylaşmaktır. Evet arkadaşlar e, bugünlük dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. E, şimdi sizlere bir alıştırma sorusu vereceğim. E, gelecek dersimizde e, bu soruyu lütfen hazırlayıp gelin ki ne yapalım dersimizi daha bir pekiştirelim. Evet e, sorumuz şu. E, bir soru bir. E, bir Japonla bir Çinliği birbirinden ...nasıl e, ayırabiliriz, nasıl tanırız... ...örnek vererek açıklayın... ...sonra da ayırın... <gülüyor> ...soru 2... ...Japon yapıştırıcıyla bir Alman yapıştırılabilir mi... ...örnek vererek yapıştırınız... <gülüyor> ...soru 3... ...Japonya'nın para birimi yense... ...Ali Sami Yen... ...hangi ülkenin para birimidir... Sorularımız bunlar. Gelecek dersimizde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. Ee, kazanılmayacak sınav yoktur diyoruz. Ee, çözüme geç. Öne geç de. E, artık arkez. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye Radyoları'nın tek arkası öbür gün komedi programı Periş Şimdi o kadar Periş Erfem. Her gün saatlerde yanlış ya. Dünya Radyo'da yazan Ben Ömer Pekin oynayanlar. Ben Ömer Pekin. Teknik yapın Ben Ömer Pekin. Ha ha dinleyin dinleyiciler.